يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله خطفاته ولا ثبوتون إلا وعندوا مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تتألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله عليه السلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس عليه السلام. أما بعد. دايسيس شوي شو رأسي Eee nasıl olsun? Söyle gelin Erol abi sizler. Erol abi böyle. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Mahmet. Olra, geç karşıya koltuğa otur sen. <gülüyor> <gülüyor> yani, koltuğa otur, niye? Yani otur <gülüyor> oturmak için, koltuğa otur. Söyle bir düzenlen, düzenlen. Kapıyı kapatın, soğuk geliyor lan. Hatta. Dış kapıyı da kapat, o dış kapıyı önce. Orası, oradan pek gelmez soğuk. <gülüyor> Yok şimdi burayı kapatacağız. <gülüyor> Tamam, telefonunuzu kapatın. Kader şöyle Sen de şöyle Veya cengiz şöyle cengiz git, cengiz Heh, tamam. <gülüyor> Evet değerli arkadaşlar. Kaldığımız yerden Şeyhülislam İslam Ebu'l Abbas Ahmet İbnu Abdul Halim bin İbni Abdülselam İbni Feymen'in <gülüyor> Şerhül Akide el-Wasitiy'in kitabını okumaya devam ediyoruz. Şerh etmeye devam ediyoruz. En son olarak Allah Teala'nın Hangi sıfatlarını almıştık? allah Teala'nın kendisi aslında ispat de, ettiği de, sıfatları. De, Efendim? Müsrek ne ya? Meşiyet mi? Meşiyet. Mi? Sen meşiyet. meşiyet allah Teala'nın dilemesi vardı. Bir tarafta aldık. Dedik ki allah Teala'nın meşiyeti dileme sıfatı. İrade. Hayır, iki ayrılmaz. Neyin eşitsiridir? Neyin anlamına gelir? İrade. i̇rade. Hangi iradenin? İrade. i̇rade. Kevniye. Kevni iradenin Aynısıdır. Yani Allah Teala'nın dilemesi demek, bir şey dilemesi demek. Kevnen kainatta kader, bak kader olarak eskiden, kadimde, ezelde Allah Teala'nın ne yapma sonu dilemesi. Allah Teala'nın bu şekilde dileme sıfatı yani kevni iradesinin açıklarken ne dedik muhakkak kesinlikle bu kevni iradenin ne olması gerekiyor arkadaşlar. Olması Gerçekleşmesi gerekiyor. Yani Allah Teala bir şeye ol dediği zaman kaderde, kun dediği zaman. O muhakkak ne olmak zorunda? Olmak zorunda. Biz buna ne diyoruz? Kevni irade diyoruz yahut da ne diyoruz? Allah-u Teala'nın mesiyeti, dilemesi. Bir de allah Teala'nın neyi var arkadaşlar? Mesifası var. Aleyküm selamü Allah'u Berekatuhu. <gülüyor> Bir de allah Teala'nın şer'i iradesi var dedik. Bu da Allah-u Teala'nın kullarından istediği kullarının yapmasını istediği, kullarının sihirleriyle alakalı olan, allah Teala'nın istediği ve sevdiği şeyler. Ancak gerçekleşmesi ne değil arkadaşlar? Kesin değil. Kulun sihirine bağlı. Kul eğer isterse Allah-u Teala da onun hakkında ister ve ne olur o? Gerçekleşir. Kevni iradeyi derken, açıklarken dedik, kevni irade allah Teala kevnen istediği veya kevnen kaderde, eskiden Kadim kadimde, ezelde emrettiği olmasını istediği şeyler, sevdiği şeyler de olabilir. Yani, evet. Sevmediği şeyler de olabilir. Mesela Allah-u Teala kaderde ne yapmış? Küfrü dile dilemiş. küfür dilemiş. Ama bunu seviyor mu allah Teala? Sevmiyor. Sevmiyor. Aleyküm Aleyhisselam. Aleyhisselam. Hoşgeldin. Aleyhisselam. Dedik ki allah Teala kevnen, bu ders geçen dersle beraber dinlediğiniz zaman anlayar, daha çok anlayabilirsiniz. Çünkü geçen ders gereken altyapıyı temeli oluşturmuştuk. Bu onun üzerine biraz daha ziyade, biraz daha pekiştirme. Dedi ki allah Teala kevnen, kaderen, ezelde dilediği şeylerin e, kesin, gerçekleşmesi, kesinlikle gerçekleşmesi gerektiğini söyledik. Ve dedik ki Allah-u Teala bunu emreder ama sevebilir de, sevmeye bilir de. Mesela Ebu Zeyn hakkında allah Teala'nın hangi iradesi gerçekleşmiştir arkadaşlar? Kevni, Kevni iradesi gerçekleşmiştir. allah Teala ezelde onun hakkında diledi kafir olmasını, iman etmemesini. E o da ne oldu arkadaşlar? Kafir, kafir oldu. Kevnen. Ebu Bekir'in imanında allah Teala'nın hangi iradesi gerçekleşmiştir? Her ikisi iki. de. Çünkü Allah-u kevnen ezelde kader, kaderi olarak takdir etti, emretti ve o olduğu gerçekleşti. Ve bu sevdiği bir şey olduğu için allah Teala'nın iman etmesi Ebu Bekir'in iman etmesi allah Teala tarafından sevilen, hoşlanılan bir şey olduğu için şer'i irade olmuş oldu. Ki Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'ın kendisinden istediği bu imanı kendisi gerçekleştirerek allah Teala'nın iradesini yapmış oldu. Gerçekleşmiş bulundu. Yani şer'i irade daha çok arkadaşlar kulun kullanın kullardan istenen dinen istenen, şeran istenen e, istenilen şeyler. Tümü. Bunu çıktıktan sonra dedi ki Şer'i irade Allah-u Teala'nın hub Sıfatının neyidir? Anlamına gelir. Yani Allah-u Teala hub Yani sevmesi. allah Teala'nın ne biz arkadaşlar? Sever. Allah-u Teala'nın Sıfatlarından bir tanesi de budur. Yani bu Neye tekabül ediyor? Azizler, neye işaret ediyor? Neyi gösteriyor? allah Teala'nın Şer'i iradesini. Bir de dedi ki Allah-u Teala'nın Meşiyeti var. Meşiyeti Neyi tekabül ediyor? Ne anlamına geliyor? Kevni iradesi. Bu kader bahsinde bunu çok iyi bir şekilde açık açacağız. Daha çok açıklanacak dediğim gibi. Bu bizim için orada güzel bir altyapı olacak. Üzerine kader konusunu ne yapacağız? Oturtacağız. Onu daha iyi bir şekilde anlayacağız. Bugün allah Teala'nın Teala'nın Rahman ve Rahim. iki ismi allah Teala'nın. Rahman ve Rahim olan. Yani allah Teala'nın iki ismi olan. Rahman ve Rahim. Bu her iki isim de neye delalet ediyor? Neyi gösteriyor? allah Teala'nın hangi sıfatını gösteriyor arkadaşlar? Rahmet sıfatını gösteriyor. Rahmet sıfatı. Ve allah Teala'nın her ismi aynı zamanda ne içerir arkadaşlar? Bir sıfat, sıfat içerir. Onun için Allah-u Teala'nın isimleri hem alem, özel isimdir. Hem de her ismi bir ne içerir? Sıfat, sıfat içerir. Yani Rabbimizin kendi Kuran-ı Kerim'de vasfettiği isimlerinin her isminin altında bir ne vardır? Sıfat. Bu ne demek arkadaşlar? allah Teala alim, bilen. Basir gören, seni işiten, değil mi? Allah Teala biz ne yapıyoruz? Onunla isimlendiriyoruz. Aynı zamanda Allah Teala'nın bu isimle isimlenmesi şu demek: Ali'm yani bilenin sıfatı nedir arkadaşlar? Bilmek. Seni işiten yani işitmek. Basir gören görmek. Yani Allah Teala kendisi için bir isim ispatlat ettiğinde o isim aynı zamanda ne içeriyor arkadaşlar? O sıfatı içeriyor. Ama insan için bu geçerli değil. Mesela adamın adı Kahraman. Ama adam dünyanın en korkak adamı. Sivrisnekten dahi korkuyor. Yani o isim onun için sıfat olmamış. Değil mi? İşte adam, adamın adı Abdullah. Allah'ın kulu. Ama adam bakıyorsun ki şeytanın kulu olmuş. Tamam mı? İş var her şey var. Demek ki Allah'ın isimleri mahlukatın isimleri gibi değil. Allah bir ismi hak ettiği zaman, kendisine ispat ettiği zaman, o ismi kendisi için ispat ettiğinde, bunun manası şudur, o isim aynı zamanda Allah için bir ne içerir? Sıfat, sıfat içerir. O zaman biz her ismin bir sıfat içerdiğini söylüyoruz. Ancak tam tersi ne söyleyemiyoruz. Yani her sıfattan bir isim ne yapamayız Allah için? ispat edemeyiz. Bundan daha da geniş bir şekilde gelecek. Her sıfat, allah Teala kendisi için bir sıfat ee, ispat etmiştir mesela. Hile yapanlara karşı Allah Teala ne yapar? Hile yapar. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Ve mekeru onlar hile yaptı. Ve mekerallah. Allah da onların hilelerine hileyle karşılık verdi. vallahu hayrul makir. Allah hile yapanların en neyidir? Hayırlısıdır. Hayır. Şimdi biz bu sıfatından Allah Teala'nın bu sıfatından Allah'ın 99 isminden ya da 99 üstündeki diğer isimlerinden bir tanesi de makir. Yani hile yapandır diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Çünkü Allah-u Teala bu sıfatını ne olarak zikretti? Mukabele babından. Allah-u Teala durduk yere değil. Hile yapana ne yapar? Hile yapar. Zaten bu da onun kemalindendir. Yani bir insan kendisine yapılan zulme zulümle karşılık veriyorsa o onun kemalini gösterir. Yani onun zulmünü ortadan kaldırıyorsa, cevabını veriyorsa, hile Kur'an'ın hilesini boşa çıkartıyorsa o onun neyini gösterir arkadaşlar? Kemalini mükemmelliğini, bütünlüğünü gösterir. Ama bir adam miskin. Tamam. Mı? Gelen en sesle orada gelene en ses çıkarmıyor. Bu adam hakkında bu adam işte çok mübarek bir adam, mütevazı biri denir yoksa korkak mı denir? Yok. Korkak Yok. denir. Tabii teşbihte verilen şey olmaz. Bizlere Allah hala için diyoruz ki Allah Teala'nın her isminden bir sıfat vardır. Sıfat çıkarılır. Ancak her sıfattan bir isim çıkarılmaz. Tamam. Rahman ve Rahim. iki Allah-u Teala'nın iki ismi. Rahman ve Rahim olan bu iki isim Allah-u Teala'nın hangi sıfatını ifade ediyor arkadaşlar? Rahmet sıfatını ifade ediyor. Bizler dersin başında Besmele'yi anlatırken Rahman ve Rahim'in manalarını söylemiştik. Tabi orada sadece bir kavle, bir görüşe değindik. Bugün ise iki ayrı görüşü daha buna ekleyeceğiz. Dedi ki Besmele'nin tarifinde Rahman nedir arkadaşlar? Ya Rabullahi, ya Rabullahi. Rahman Herkese rahmet eden, herkese rahmet eden. Yani Allah Teala'nın rahmeti her şeyi, herkesi kapsar. kapatmıştır. Bugün bakıyorsun, insanoğlu çocuğu doğuyor, kafiri Müslümanı, Yahudisi, Hristiyanı. İnsanoğlu ve veya hayvan düşünün, çocuğu oluyor, Allah Teala o bebeğe düşünün, yani küçücük bir yaratık, küçücük bir mahluk, öyle hizmetçiler tayin ediyor ki annesi böyle başında 24 saat. Koskoca koca kadın babası böyle işte iş yerinde böyle e, kesen atan tamam mı evler yağdıran adam böyle evde çocuğunun karşısında kuzu gibi olmuş filan öksürüyor kalkıyor gece uykusundan dedesi o torunumu filan gelmiş anaannesi babaannesi aynı şekilde nereden geliyor arkadaşlar bu Allah Teala'nın vermiş olduğu rahmet sıfatından Allah Taa <gülüyor> yeryüzüne bir bir tanesinin rahmeti var bir tanesini kafirlere indiriyor tamam mı düşünün o rahmetin izi eseri olarak Burada görebiliyorsunuz değil mi? Herkes yani bütün dünya hizmetine duruyor o çocuğunuz, çocuğu. Halbuki Allah o rahmeti vermemiş olsa ne olabilirdi mesela? Yani bırakıp kaçar vardır mesela. Öldürürdü ya bunun cihaklamasını mı dinliyoruz? Ama bak şimdi kadın böyle bütün e, her şeyin gibi kadın güzelliğini vücudunun güzelliğini dahi feda ediyor ki o çocuğa ne yapsın? Amade olsun, hizmetkar olsun. Bu neyin delili arkadaşlar? Allah-u Teala'nın bir rahmeti. أحياناً كي هرقت الرحمة المسيح رحمن رحيم مثالاً لذلك أعزائي السادة صادجة من نرى رحمة إسمه ماذا نقول؟ diyoruz biz? Rahim diyoruz. Bu birinci منا. arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştik. هذا İkinci görüş bugünkü göreceğimiz ikinci أولى Rahman ve Rahim arasındaki farklılığın görüşü. Rahman diyorlar arkadaşlar allah هو أولى منا. هذا هو Zatına منا. ediyor bu أولى منا. zatıyla kaim zatını ifade ediyor. Zatına has bir sıfat. Alim gibi mesela. Bazı sıfatları var ki Allah Teala'nın fiili sıfatları. Fiili, fiili. Dilediği zaman yapıyor, dilediği zaman ne yapmıyor. Eceli. Yapmıyor. E ezeli hep ezeli. Allah Teala'nın bütün sıfatları ezelidir. Çünkü Allah Teala'nın zatı nefsi zatı nefsi ezeli olduğu için ona ait bütün sıfatları da arkadaşlar ezelidir. İster bu sıfatlar zatî olsun, ister fiili. Peki zatî ve fiili sıfatlar arasındaki fark sıfat nedir arkadaşlar? Zatî sıfatları ondan, onun zatından hiçbir zaman ayrılmayan, her zaman zatına bitişik olan sıfatlar. Ne gibi mesela? Hay. Allah bazen haydır, bazen ölüdür diyebilir miyim? Bazen uyur, bazen uyuklar. Hayır. Her zaman nedir arkadaşlar? Haydır. Değil mi? Ama mesela fiili sıfatların düşünün allah Teala'nın fiili sıfatlarını. Mesela ne demiştik arkadaşlar? allah Teala'nın sevmesi. allah Teala'nın yapması? Sevmesi. Sahabeden Müslüman olmayan bir adamı düşünün eskiden. Halid bin Velid'i düşünün. O Savaşı'nda Müslümanlara ne yapıyordu? Ok atıyordu. Müslüman oldu. Müslüman olduğu anda allah Teala ne yaptı? Sevdi. Demek ki Allah-u Teala'nın bazı sıfatları var ki kuldan bir fiil gerçekleştiğinde o anda Allah da ona karşılık olarak ne yapıyor? O fiilini tecelli ettiriyor, seviyor. O fiili gerçekleşiyor. Biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Fihli sıfatlar. Tabi bu fiili sıfatlar Allahu Teala'nın sevme sıfatı eskiden beri var. Bu sıfata sahip asıl itibarıyla. Ancak sıfatın gerçekleşme itibarıyla kullar arasında, kullar itibarıyla zamanına göre değişebiliyor. Mesela Allah Teala ezelden beri konuşma sıfatına sahip. O sıfatı o o, o sıfatı var kendisinde. Konuşma sıfatı var Allah Teala'nın. Ama ne oluyor? Peygamber aleyhissalatu vesselam Miraç'a çıktığında çıktığı vakitte Allah Teala ne yapıyor onu? O sıfatını konuşturuyorlar ne oluyor? O sıfatıyla konuşuyor. O sıfatı gerçekleşmiş oluyor. Yani sihirli sıfatlar fiili sıfatlar Allah-u Teala'nın meşiyetiyle yani dilediği zaman gerçekleşen sıfatları. Tamam mı? Mesela allah Teala'nın gecelin üçte birinde yeryüzünün semasına inmesi. allah Teala'nın bu sihirli sıfatı dilediği zaman yapıyor bunu. Değil mi? Dilediği zaman yapıyor. O da gecelin üçte birinde. Allah-u her zaman gecelin üçte birinde yerde değil. Yani gökyüzünün yeryüzünün göğünde değil. Biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Siili sıfatlar diyoruz. Diyor ikinci görüş Rahman Allah Teala'nın zatî bir sıfatı. O sıfata sahip Rahman. Rahim ise Allah Teala'nın diyor siili sıfatı. Yani kullarına verdiği, kullarına bahşettiği sıfat. <gülüyor> Onun için ayetlere baktığınız zaman arkadaşlar, ayetlere baktığınız zaman Allah Teala hep kullarla alakalı rahmet sıfatını ifade ederken Rahim olarak kendini vasfediyor, niteliyor. ismini söylemez. Mesela, mesela diyor ki: "İnnehu bihim raufur rahim." Allah onlara karşı nedir? Rauf'un Rahim. Onlara karşı Allah rauf, çok merhamet edici, rahim bir rahmandır demiyor. Çünkü Rahman onun ne sıfatı arkadaşlar? Zati sıfatı. İkinci görüşe göre söylüyoruz. İkinci görüşe göre. İlk görüş söyledik. Biz ne dedik? Rahman herkese. Rahim sadece müminlere. Bu ilk görüş. İkinci görüş Rahman Rahman Allah Teala'nın zati sıfatı. Hay, diri olma gibi. Tamam mı? Adil olma gibi. Adalet sıfatına sahip olma gibi. Rahim ise fiili sıfatı. Dilediği zaman yaptığı, dilediği zaman verdiği sıfatı. Bu da ikinci görüş. Üçüncü görüş arkadaşlar. Üçüncü görüş. Rahman dünyada rahim ahirette. ahirette. Rahman dünyada, rahim ahirette. Rahman dünyada, rahim ahirette. İkinci görüşü yani sıralarsak görüşlerin kuvveti açısından ikinci görüşü destekleyen birçok delil var. yani Allahu Teala'nın Rahman ne sıfatıdır? Zatî evet. sıfatıdır. Rahim ise fiili. Mesela Allah Teala arşa istiva ettiğini söylerken, arşa istiva ettiğini haber verirken, aslı üzerinde yükseldiğini haber verirken bazı ayetlerde ne diyor? Er-Rahman alal arşi Rahman'dan bahsediyor. Yani bazı ayetlerde de direkt Allah ismini kullanıyor Allah Teala. Bazı istiva ayetinin birisinde ne diyor Allah diyor arşına istiva etti. Yine Allah Teala ayette diyor ki kulut kulut Allah dekiliyor. Allah'a edin. Allah'a dua edin. Evet o Rahman ya da Rahman'a dua edin. Yani Allah'a da dua etmeniz olur, Rahman'a da dua etseniz olur. Yani Allah'la Rahman adını Allah Teala Allah kendi adıyla Allah lafzıyla ile kendi adıyla Rahman adını genellikle ne yapmışse arkadaşlar? Bir kullanmış. Hatta besmelede dahil ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahmanir Bakın Allah'tan sonra ne gelmiş? Rahman gelmiş Yani çoğu kere rahman ismi Allah-u Teala'nın Rahman ismi çoğu kere dikkat edilirse Allah ismiyle peş peşe geliyor. Allah isminin ardından geliyor. Bu da bir de sanki şunu işaret ediyor. Rahman Allah-u Teala'nın Zati bir sıfatına delalet eden, sıfatını gösteriyor. Uyumayın arkadaşlar, kapattıracağım şeyi. Alttan ıstıklayın. Rahim ise, allah Teala'nın neyini gösteriyor arkadaşlar? Fiili sıfatı. sıfatı. Kullarına verdiği, kulları için dilediği, dilediği zaman kullanı nasip ettiği isim. Ondan dolayı bakın, burada şimdi o fark ortaya çıkacak. Kitapları okursunuz hep. Kitapları okursunuz hep. Rahman ismiyle isim, ad almak, birisine Rahman ismini koymak ne değildir arkadaşlar? Cahil. Değildir. Bir adamın ismine Rahman diyemezsiniz. Birisine Rahman diyemezsiniz. Çünkü niye? O isim allah Teala'nın neyi arkadaşlar? Yani. Zatını gösteren bir isim. Zatını gösteren bir sıfat. Ama Rahim ismi koymak nedir arkadaşlar? Bir insana Rahim ismi koymak caizdir Allah-u Teala Peygamberi hakkında ne diyor? Rauf. O onlar, onlara karşı müminlere karşı neydi? Rauf ve Rahim. Rahim. Demiyor allah Teala ayette O yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hı. etrafındaki sahabelerine karşı Rauf'tur, Rahman'dır demiyor. Bakın. Ne diyor? Rauf, Rahim. Merhametlidir. Rahmet sahibidir etrafının hekimleri. O zaman bu da bize neyi gösteriyor? Yani, Rahman, Allah-u Teala'nın Rahman ismi zati bir sıfatı gösteriyor. Rahim ismi Rahim ismi ise Allah-u Teala'nın neyini gösteriyor arkadaşlar? Fiili. Fiil sıfatı. Dilediği zaman yaptığı bir sıfat. O yüzden de diyor ki alimler Rahman ismi, zatını delalet ettiği için, zatını zatî sıfatı olduğu için zatından hiçbir zaman ayrılmadığı ona bitişik olduğu için, onunla beraber olduğu için bu isim nedir arkadaşlar? Ee, zatidir. Rahim ise allah Teala'nın fiili sıfatını delil olur. Tabi ehl Sünnet ve Cemaat allah Teala'nın isim ve sıfatlarını incelerken, kategorize ederken diyorlar ki allah Teala'nın sıfatları ikiye ayrılır. Zatî sıfatlar Ya, hayır, o, o, o matur eşar ileride şimdi onun tarihçesini öğreneceğiz bakacağız niye bu ayrım çıkmış neden bu olmuş ancak Kapatayım. onu kapatacağız tarihçiye seç yani yeryüzünde insanların Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ilgili olarak ileri yeri nasıl konuşmaya başladıkları bunun başlangıcının nasıl olduğunu Çok iyi görürsek, bilirsek Allah'ın zati sıfatları, fiili sıfatları'nın hakkında da insanların nasıl sapıttığını göreceğiz. Önce tarihçiye dönelim. Biliyorsunuz arkadaşlar, dedik ki biz İslam tarihinde Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını ilk inkar eden adam kimdi arkadaşlar? Caat İbn-i hocası. Yani Caat İbn-i Dirhem. İbn Ondan kim aldı arkadaşlar bu fikirleri? Cem. i̇bn Safvan. Geliyor, Cehmet-i Safvan bu görüşü benimsiyor. Tabi Cehmet-i Safvan bu görüşü niye benimsemiş? Yani i Safvan'ın görüşü ne? allah Teala diyor ki, hiçbir ismi yoktur ve hiçbir sıfatı yoktur. Sadece bir tane diyor Allah için ne ispat edelim? Sıfat ispat ediyor Allah-u Teala'na. O da hangisi arkadaşlar? Hayır. Söyleymişik derslerde. İradım. Hayır. Mevcut vardır. Allah vardır diyor. Sebebi ne? Bunu söylerken Cehenn İbn izlediği yorumlar alimler şöyle bir olay anlatıyorlar. Diyorlar ki Cehenn İbn Hindistan'da Es-Sumaniye adlı bir fırka var. Bir grup var. Hindistan'da yaşayan bir grup. Bunlar reenkarnasyona inanıyorlar, ölüme inanmıyorlar, öldükçe insanın yeniden dünyaya geleceğine inanıyorlar, bir yaratıcıya inanmıyorlar bu şekilde. Yani dünyanın devam ettiğine, kendi kendine devam ettiğine inanıyorlar. Bu grup. Tabi bu kelam, yani felsefe, mantık, kelam ilmiyle uğraşanlar bu tür insanlarla tartışmayı çok sevdikleri için sürekli onlara gidip ne yapıyorlar? Münakaşalar, münazaralar ediyorlar. Tabi onlara karşı siz karşınıza inanmayan bir insana karşı Allah'a ispatlarken allah Teala bak Kur'an-ı Kerim'de şu ayette böyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu an böyle buyuruyor diyerek ne yapamaz? Söyleyemez. Çünkü karşıdaki adam zaten buna İnanıyor. inanmıyor. Ne yapıyorlar? Akli yol ediniyorlar kendileri, Akli yol izliyorlar. Akıllarıyla ispat ettikleri bir yol var. O da nedir arkadaşlar? Her kitaplarında bu çok geçer. Hudûsul a'rad veya hulûlul a'rad. Biliyorsunuz selteveciler eşyayı ikiye ayırıyor. Cismi ikiye ayırıyor. Bir diyor araz. İki cisim. Araz demek sıfat. Yani kendi başına varlıkta yeri olmayan şeylere araz deniyor. Mesela yükseklik. Yükseklik diye bir şey var mı arkadaşlar? Yükseklik diye bir şey. Böyle cisim olarak ...gördüğümüz bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Ancak bir cismin yüksekliği... ...bir şeyin yüksekliği yani var. Mesela ne gibi arkadaşlar? Sıcaklık gibi. Tek Sıcaklık, soğukluk. Yani işte bak bu sıcaktır. Sıcak işte. Diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü bunların hepsi ne arkadaşlar? Sıfat. Soğuk. Sıcak. Soğuk. Anlıyor musunuz? Yükseklik. Bunların hepsi... ...dikkat edin ne? Sıfat. Bunlar... ...bu sıfatlar... ...tek başına... Bir manası yok bunların. Muhakkak nerede bulunması gerekiyor bunların bir? Dismde olması gerekiyor. Yani işte nedir? Mesela tahtanın yüksekliği diyoruz değil mi? Ama tek başına tahtadan çıkardığımız zaman yükseklik dediğimiz zaman öyle bir varlık dünyada yok. Sıcaklık. işte bu sıcaklık buradadır. Ateşi alırız. Ateşin içine koyarız. Ateşi ne yapar demiyoruz. Ateş varsa onun o sıfatı vardır. Nedir o da arkadaşlar? Isırıyoruz. Diyor ki bu felsefeciler. Bunu felsefe kitaplarında okursunuz. Görürsünüz. Onların sözlerinde iştirsiniz. Eğer bunu iyi arkadaşlar, ederseniz arkadaşlar bu anlatacaklarım bu, burada bu altyapıyı alırsanız herhangi bir masuridi, herhangi bir eşali, herhangi bir felsefeciyle oturup konuştuğunuz zaman onun bu konuyu bildiğini görür ve onu bu kıskaçla sıkıştırırsınız. Onlar cismi ikiye ayırıyorlar. Diyorlar ki araz, yani tek başına kaim olmayan tek başına var olmayan sıfatlar. Tamam. Mı? Şimdi Zehr bin Seman karşıdakileri bu felsefeyle yakalamaya kalkıyor şimdi. Onlara Allah'a kırdınız der ki ya. Diyor ki: Sıfatlar, arazlar vardır. Birine vardır arkadaşlar, cisim. Eğer diyor bir cisimde eğer bizim önümüzde, elimizde bir cisim varsa bir cisim. O cismin de böyle sıfatları varsa herhangi bir cisim düşünün. Aklınıza mesela ne gelsin? Ateş. Ateşin nasıl bir sıfatı var? Sıcaklık, sıcaklık sıfatı var. Diyor ki, cismin içinde araz içermesi demek, yani her cismin bir sıfatının olması demek, bir sıfatının olması demek, o cismin o sıfata ihtiyacı olduğunu gösteriliyor. Onu ifade eder. Yani ateşe sıcaklığı veren, ateşin, ateş olmasını sağlayan nedir arkadaşlar? O sıcaklık sıfatı. O sıcaklık hararet sıfatı. Demek ki ateşin o sıfata neyi var arkadaşlar diyor. <gülüyor> i̇htiyacı var. O ateşi meydana getiren o şey ne arkadaşlar? Sıcaklık. O zaman diyor yeryüzündeki gördüğünüz her şey bir ne arkadaşlar? Cisim. Ve bu her cismin bir sıfata ihtiyacı olduğu için bu istediğiniz cismi gözümüz önüne getirin. Bu cisim muhakkak muhtaçtır diyor. Bir şeye muhtaçtır. Bir şeye muhtaç da eğer kendi kendini ne yapamaz diyor. İcat edemez. <gülüyor> kendi kendini icat edemeyeceğinden dolayı onun muhakkak bir ne olması gerek diyor. Evet. Yaratıcısı mucize olması gerek O muciz de kimdir diyor Allah, Allah duruyor Karşıdaki adamlar 90'a Topu <gülüyor> <sert> yiyor. <gülüyor> tamam mı Buraya kadar Cehennet-i bir 1-0 önde Anladınız mı arkadaşlar Diyor ki araz ve cisim Bu felsefenin en derin konularındandır Araz ve cisim Diyor ki sıfatlar var Tamam mı Uyumak gibi mesela Uyumak diye dışarıda bir şey var mı Sayın Burda'nın müdürü. Uyumak diye böyle bir reyonlarda bir şey var mı? Yok. Yok. Uyumak diye bir şey olmaz. Uyumak ancak nerede olur? Market müdüründe olur mesela değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Murat amca da olur. <gülüyor> tamam mı? Yani tek başına uyumak olmaz. Yani o sıfatı Murat amca faizse uyuma sıfatına ona neyi var arkadaşlar onun diyor? Yani. İhtiyacı var. Eğer Murat amca'nın ihtiyacı varsa Murat amca'yı var eden, oluşturan bir sıfattır o. O zaman Murat amca ki Yani ihtiyacı olan bir nesne nasıl olur da? Bankası, bankası, bankası, yaratıcı, olur. yaratıcı olabilir. Yani başka şeye muhtaç olan, başka şeye bağlı olarak yaşayan cisim nasıl olur da ne olabilir? Kendinin mucidi olabilir diyor. Ey diyor Allah'ın varlığını inkar eder. Şimdi tabi burada herkes Allah'ın varlığını kabul ettiği için veya Hırist'e komünist işte olmadığı için belki bunu anlamakta zorlanabilir. Ama karşılığında bir komünist olsa bunu ona anlatırken sen de iyi anlatsın Adam diyor ki yok kardeşim bence inanmıyorum. Bir yaratıcı olamaz. Bir diyor E, bu dünya yöneten olamaz. Böyle bir şey yok. İşte sen bu şeyi ona söylediğin zaman o şey yapabilir. E, yola bir anlayabilir. Evet, ha, demek ki her meslecidim bir sıfata sahip. Yani o sıfata niye sahip o? O sıfatı niye ihtiyaçlıyor? Evet. Muhtaç olduğu için. E, bu muhtaç da muhtaç olan bir şey kendini var. icat edemez. Tamam diyorlar. Biz kabul ettik. Bir mucit var. Yani bir mucit, bir yaratıcı icat eden Var. Peki görev onu da anlat. Ey cehennem misafır. Nedir o yani? Onu bize söyle. Şimdi golü cehennem misafır yedi. Niye golü cehennem misafır yiyor? Şimdi de peki o Allah sever diyecekler ki bu bir arazdır yani. <gülüyor> tamam mı? İşte o öfçelenir, gazap eder. İki eli vardır. Asına istiva eder. Tamam mı? Cehennem misafır burada ne yapıyor? Düşünüyor, düşünüyor diyor ki Mevcut. Ne diyor? Vardır. Dip duruyor. Ne yaptı şimdi hem refah Mecburen tartışmaya girdiği için karşısındakini önce atak yaptı, kontra atak yedi. Tam futbol tanımları ile konuşuyoruz. 90 maçımız var. <gülüyor> kontra atak yedi. Kontra atak yiyince ne oldu arkadaşlar. Gülüyor. Gol dedi ki Allah mevcuttur. Bitti bu kadar. Gülüyor. Yani özen Allah Kur'an-ı Kerim'de Dilemesinden bahsediyor, iradesinden bahsediyor, hay, diri olmasından bahsediyor. Bunlar nedir? Diyor ki bunlar Allah Teala'nın yarattığı başka bir mahlukattır. Diyerek içim içinden fırlamaya çalışıyor. Şimdi Cemil Mustafa'nın bu işin piri, bu işin sevgi, bu işin esenisi mevcut. <gülüyor> yani Allah vardır, sadece mevcut sıfatı vardır. Diye içinden çıkınca şimdi peşinden gelmeye başlıyor millet. Hemen arkasından sıraya geçiyorlar. Kim geliyor bunların arkasına arkadaşlar? Mu'tezile. <gülüyor> Mu'tezileler geliyor. Diyor ki Allah-u Teala'nın tamam biz isimlerini kabul ediyoruz. Allah-u Teala'nın isimleri vardır ama sıfatlarını ne yapmıyoruz diyor. Tabii. Kabul ediyoruz. İşte kendi aralarında iklim bazıları iki sıfat, bazıları üç sıfat ispat diyor. Delil arkadaşlar delil? Yani mu'tezilenin Allah'ın sıfatlarını inkar etmedeki delili ne? Neyse, neyse. Hayır. Deminki saydığımız kaide kuralı. Eğer o sıfatlar diyor Allah'ta varsa, Allah o sıfatlara ihtiyacı varsa acil. muhtaçtır yani. acil olur. Onun için inkar ediyorlar. O zaman Mu'tezile'ye dediğiniz zaman bu üç sıfatı niye kabul ediyorsunuz? Diyor ki çünkü onu akıl gerektiriyor, ispat edilmesi. Ne? Akıl? Akıl Allah'ın bu sıfatı sahip olmasını gerektiriyor. Ardından kimler geliyor arkadaşlar? Maturidi Matur eşlerinden kısa bir dönem önce Kullabiyye diye bir bu ekol var Kullabiyye. Muhammed'in İsmail, İsmail Kullat taraftarları bunlar. Bu adam Allah'ın isim, kabul, isimlerini kabul ediyor. Sıfatlardan da yedi tanesini kabul ediyor. Yedi tane. Yedi tanesini kabul ediyor. O saydığımız sıfatlar işte haydır, diridir, irade sahibidir, basirdir, görür, semi işitir, ondan sonra kelam konuşur, ondan sonra arkadaşlar alimdir, bilir, kadirdir, Yedi sıfatı. Peki diyorsun, "İbni Kullab" diyorsunuz. Ey İbni Kullab, sen bu yedi sıfatı ispat ettin. Neyle ispat ettin? Diyor ki, ben de hiçbir sıfatı ispat etmem normalde. Mantık ne arkadaşlar, kural zehmin kuralı. Çünkü Hı. eğer bir cisim bir sıfata ihtiyaç duyuyorsa, sıfatları varsa o nedir? Hı. Muhtaçtır. Muhtaçsa o yaratıcı olmaz. Başka onu yaratan vardır demektir. Peki diyoruz, bu yeni sıfatı ne ispat ediyorsun sen? Nereden ispat ettin? Çünkü diyor akıl ilahta olması gereken 7, bu yeni sıfatı ispat ediyor. Eğer ilahsa, yaratıcıysa ne olmak zorunda arkadaşlar? Bilmiyorum. Hay olmak zorunda, irade dilemek, istemek zorunda konuşmak zorunda, basit görmek zorunda, semi duymak zorunda güç getirmek zorunda onun için diyor. Ey maturu diyor gelin bakalım siz niye isim, e, sıfatlar konusunda Sekiz sıfat. Onlar da tekvin diyorlar. Tekvin. Yani Allah'ın meydana getirme. Kun, ol demeyle yaratma, yaratması. Tekvin. Bunlar da diyorlar ne arkadaşlar? Aklımızla bizim ne yaptıklarımız? Kabul ettiğimiz sıfatlar. Yani dikkat ederseniz kanserin, tümörün, mikrobun kaynağı nereden geliyor arkadaşlar? Cehmilerden geliyor. Kaynak, problem oradan geliyor. Olay yavaş yavaş yumuşayarak Maturidi ve neye geliyor? Eş'arîlere geliyor. Onun için bazı ehli sünnet ve cemaat kitaplarında açarsanız kitaba bakarsanız derler ki işte Maturidi'dir, cehmi'dir. Bazı bunu sert görebilir. Allah Allah Maturidi cehmi. Ya Cehmiler bütün isim sitatları intihar ediyor. Nasıl bu Maturidi adama cehmi denilebilir diye şaşıldığında cevabı burada. Aslında her Maturidi ve her eş'ari ve her kullabi her mutezili'nin sırtını dayadığı kaynağını ben faydalandığı yer yani neresi arkadaşlar? Cehmiler. Cehmi'ler. Çünkü izledikleri sıfatları inkâr etmekle yok. Aynen. Bugün siz felsefe kitaplarını, onların yazdıkları akide kitaplarını açıp baktığınız zaman bunlardan bahsederler. Araz derler, isim derler. Bu akl-i kurallar önce niye, niye bu akl-i kurarlar? Allah'ın sıfatlarını inkar etmek için. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah sever diyor? Hub Bugün aldığınız inşallah Rahman ve Rahim. Bangır, bangır, her zaman söylüyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan ey maturici, ey eşhali senin niye kitabında bu sıfatlar 8 sıfatların arasında Rahman ve Rahim yok? Rahmet sıfası yok? Dediğim zaman ben bunu bir ilayetteki bir adama sordum. Cevap veremedi. Bilmiyor, o da bilmiyor. Çünkü onlar olayı teorik olarak okuyorlar. Yani Rabbini, Rabbini tanıyamayan insanın karşılaştığı tehlike çok büyük arkadaşlar. En büyük tehlike de ne biliyor musunuz? Kıyamet günü Rabbimiz biliyorsunuz var olduğu sıfatların dışında başka bir sıfatlar önce ne yapacak? Müslümanlara ne yap ne yapacak? Gö gelecek. Müslümanlar ne diyecek? Tanımayacaklar. Hayır sen bizim Rabbimiz değil. Çünkü sıfatların bizim, Rabbimizin bize anlattığı sıfatlar değil. Sonra Allah-u Teala o müminlere o müslümanlara kendi sıfatıyla gelecek gözükecek. Ha, müminler ne yapacak hemen? İnanacaklar. Şimdi dünyada Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen adam ahirette nasıl olur Rabbini tanır ki? En büyük tehlikeden bir tanesi de bu. Yani bu adamların çoğu maturidisi, eşarisi, parancası, muteziresi, cehennisi, dünyadaki tehlikeli yani Öbür tarafta Rabbini tanıyamayacak. Çünkü Rabbini için ispat ettiği bir sıfat yok. Yani sen diyorsun ki su şey ateş yakmaz, yakmaz, şöyle şöyle anlatıyorsun. Bunu böyle kabul ediyorsun. Sen ateşe yaklaştığın zaman o ateş ne yapar? Senin elini yakar. Sen Rabbini hiçbir sıfatı kabul etmiyorsun. Sen öbür tarafta Rabbini ne yapacaksın? Tanıyamayacaksın. O yüzden bu insanları çok iyi tanımak lazım. Bundan önce akidemizi çok iyi bilmek lazım. Yani bu ihtilaf, bu dallanma, bu budaklanma, bu sapık görüşler nasıl oldu da ümmetin içine sirayet etti ve nasıl oldu da arkadaşlar bu masurilik, bu eşanilik, bu mutezililik, bu cemilik ehl sünnet olarak gözüktü. Kitaplarda ehl-i sünnet zaman akla masurilik, eşanilik geldi. Olayın vehametini burada daha iyi anlayabiliyorsunuz. Şeytan insanları nasıl kandırmış? Şeytan insanlara nasıl oynamış ki aslına baktığınız zaman ne kadar pis, ne kadar habis, ne kadar sapık olan bir fikir var. Araz ve cisim diye ikiye ayırmış olayı. Ondan sonra Allah'ın sıfatlarını imkâh etmiş. Onun peşinden gelmiş, maturidiler de, bu yolun peşinden gitmişler, uyumuşlar ve onlar ehl-i olmuşlar ama Allah-u Kur'an-ı Kerim'de kendisi için ispat ettiği, Peygamberimizin sünnetinde kendisi için ispat ettiği, sahabelerin onu o şekilde kabul ettiği, dört mezhep imamının o şekilde kabul ettiği sıfatları kabul eden insanlar, bunların yanında ne olmuş arkadaşlar? Sapık olmuş, müceddime olmuş, Vahabi olmuş, falan olmuş, falan olmuş. Şeytanın insanlara oynadığı oyunu, aslında çok iyi. Yani bu tasvir, bu size anlattığım hikaye, bu olay, size şeytanın insanlarla nasıl oynadığını ne yapıyor, ortaya tam anlamıyla çıkarıyor. Ve bu olaydan da anlıyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü buyuruyor ya, İslam garip geldi, garip girecek. Yani ne mutlu gariplere. Yani garibiz. Elhamdülillah garibiz. Adam diyor ki ya kardeşim sapız mısınız? allah Teala'nın iki eli olur mu? allah Teala. İşte allah Teala'nın, Allah-u Teala'nın sevme sıfatı olur mu? Yani ne demek sevme Allah'ın kalbi mi var? Böyle yumuşuyor da, seviyor da. Ve da işte allah Teala nasıl öfkelenir? Öfkelenmek demek, insanın damarındaki kanların ne yapması demek? Basıncının atması demek. Nasıl olur Allah hakkında siz özgevenir dersiniz? Bizi böyle ne yapmaktalar? Alçak görmekte. Hatta böyle ya bunlar işte kafa yemişler arkadaşlar. Hatta bunu görürsünüz görürsünüz. Antikyabilleri selefiliği anlatırken allah Teala'nın eli de var diyorlar. Ondan sonra gözü de var diyorlar. Arşın üzerinde de diyorlar. Böyle olayla dalga geçmekteler bile. Ama biz bu işi iyi öğrenirsek, altyapısını iyi yaparsak ne kadar haklı olduğumuzu bir o kadar görür. İmanımızın, iman esaslarımızın ne kadar doğru olduğunu bir o kadar görür Rabbimize hamd ederiz. Rabbimize hamd ederiz ki bizlere bu ilmi, bu hakikati ne yapmış? Nasip etmiş, göstermiş. Yani bu elimizde olan en büyük nimetlerden bir tanesidir arkadaşlar? Bunun değerini bilin. Yani bu zamana kadar şöyle bir düşünün. Allah Teala bizlerin nerelerden getirip nerelere getirmiş? Nerelere koymuş? Rabbimize hamdolsun ki bizlerin itikadlarını düzeltmiş. Akidemizi peygamberin sahabette verdiği akide gibi e, olmasını sizleri muvaffak kılmış. Bu elimizdeki en büyük nimettir arkadaşlar. Bunun değerini bilin. Hırsla ona sarılın. Hırsla bu tevhidi tekrar tekrar okuyun. Ki bu elinizdeki hazinelerden daha değerli bir hazinedir. Daha değerli bir e, yani sermayedir. Dediğim gibi öbür tarafta Rabbimizi tanıyacağız ya. Yani o adam nasıl Rabbimizi tanıyacak Eş'ari ve maturiler dediğimiz zaman peki Allah Teala'da Allah onları sever Onlar da Allah'ı sever Bunu nasıl anlıyorsunuz dediğimiz zaman Eş'ari ve maturiler ne diyor arkadaşlar? İnsan hafta söylemiştik bunu İrade, İrade sıfatına da yani. e, yedi sıfat vardı ya Allah'tan'ın yedi sıfatı İrade isteme sıfatı Diyor ki yani Allah Teala onlara ne yapmak ister? İyilik etmek, İyilik etmek ister Yani biz diyor, tevil ediyoruz, biz de tahrif ediyoruz Peki diyoruz Allah gazap eder Şimdi ayette gelecek Allah onlara gadab eder, öfkelenir. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Onlar ne diyor arkadaşlar? Biz diyor bunu, Allah onlardan intikam almak ister. Allah'ın intikam alma iradesi diyoruz diyorlar. Hatırlarsınız biz size söyledik. Bu maturici ve eşarilerin tutarsızlığı o kadar açık ki yağmurdan kaçarken doluyor tutuluyorlar. Kup, sevmek, gadab, öfkelenmek, İşte bunlar mahlukatta, başarda zafiyet ifade eder, acizlik ifade eder. Ondan dolayı biz bunları hükâr ediyoruz Yani adamlar olayı iradeye döndürürken aslında iradenin de bir acziyet, iradenin de katte olan bir arzu, meyil olduğunu yapmıyorlar? Gözlerinden kaçırıyorlar. Halbuki sen iradeyi ispat ediyorsan Allah için tamam mı? İnsanın da bir iradesi var. İnsanın iradesi demek kalbinin ne yapması demek. O işe meyletmesi demek. Yani bunda da benzetme olmak lazım. Bundan da senin kaçmanın lazım. Nasıl ki sen Allah'ın sevme sıfatında, öfkelenme sıfatında kaçtın. Burada ne yaptın? Doluya tutuldun. Yani tutarsızlık çok açık arkadaşlar. Ellerindeki gözleri, yani inandıkları itikadların tutarsızlığı çok açık. Her sıfatta, her konuda onları biz bu altyapıyla alabiliriz yapabiliriz? Yerle bir edebiliriz. İşte Allah'ın bu sıfatları, dedi Rahman ve Rahim dedik. Rahman ve Rahim ne içeriyor arkadaşlar? Rahmet sıfatını içeriyor. Bununla ilgili üç, üç görüş olduğunu söyledik. İlk görüş, daha önceki derslerimizde söylediğimiz görüş, Rahman, herkesi, Rahim, müminleri. İkinci görüş, Rahman, allah Teala'nın zati bir sıfatı, Rahim, fiili bir sıfatı. Bunun delillerini söyledik, allah Teala arşa Rahman, arşa istiva diyor mesela. Ama kullarıyla alakalı rahmetini onlara ulaştırdığını söylerken kendini neyle bahsediyor? Rahim olarak bahsediyor. Rahim ismiyle isimlendiriyor. Üçüncü görüş arkadaşlar, dünyada Rahman. Rahman, ahirette Rahim. Bunların en güçlüsü dedik arkadaşlar? ikinci olan görüş. Ama birinci olan görüş de güçlük derecesinde ona bir o kadar yakın. Bismillahirrahmanirrahim. Burada şimdi e, açıklıkla şerh etmiş olduk. Diyor ki, diğer bir ayette Rabbena vesiyate kulli şeyin rahmeten ve ilma Gafit Suresi, Mu'in Suresi 7. ayette diyor ki Ey Rabbimiz vesiyate kuşattın Kulle şeyin her şeyi ne olarak kışlattır mıyız yaşam? Rahmeten rahmetinle ve ilme ilminle. Bu ayette arkadaşlar Allah-u Teala'nın iki sıfatı var. Ne onlara ıskan? Ve ilim sıfatı. Rahmet de ilim sıfatı. Diyor ki diğer bir ayette ve kâne bil mu'minîne rahîmâ Allah mü'minlere karşı nedir arkadaşlar? Rahimdir. Rahimdir. Merhametlidir. Bağışlayıcıdır. Tamam mı? Burada Allah Teala'nın hangi ismi var arkadaşlar? Rahim. Rahim, Rahim ismi hangi sıfatını içeriyor? Rahman. Rahman sıfatını içeriyor. İman. Diyor ki, Allah sünne ve rahmeti vesiat kulla şey. Rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Buradaki arkadaşlar rahmet Allah Teala'nın rahmet sıfatı. Onun için Allah taran rahmet sıfatı her zaman gazap sıfatından ne yapar arkadaşlar? Önce gelir. Üstündür. Allah-u Teala'nın merhamet etmesi, rahmet sahibi olması, rahmet sıfatı gadab sıfatından her zaman önce gelir. Yani kulları için rahmetini daha çok sever. Daha çok ister ama kul da ne yapacak arkadaşlar? Bu yönde bir evet. çaba gösterecek, gayret sarf edecek. Yani dikkat edin. Allah-u Teala bir hadiste buyuruyor ki, bu evet. hadiste söyleyelim. gelmişken söyleyelim, inşallah e, ibret olsun. Hadisin metni hatta şöyle diyor ki, sizlere diyor, bazı insanlardan haber vereceğim. Le'u'allim enne akvamen ye'tune yevmel kıyameti bi hasenatin emsali cibal Kıyamet günü dağlar kadar sevaplarla gelen kavimler hakkında size bilgi vereceğim diyor. Dinleyin sahabeleri. Yani dağ dediğin zaman arkadaşlar dağ yani Uludağ'a gittik arkadaşlar gördü işte dağlık bölgelerde yaşamları görmüştü. Dağlar kadar hasenat. Yani böyle maşallah gökyüzünde değiyor, gökyüzünde varıyor. Diyor ki hatta diyor bu tehame dağları gibidir. Bembeyaz böyle yüksek. Ama diyor allah hala Teala bu amelleri alır feyec'aluhallahu -fe heba'en men'sura ne Allah o dağları alır Hı. heba eder. Hiçbir şeye yaramaz. Dağılır gider. Hiçbir şeye yaramaz. Bakın amel var. Salih amel var. dağlar kadar biriktirmiş biriktirmiş biriktirmiş ama allah Teala onu heba ediyor. Hiçbir şey yaramıyor. Önemli olan onun için Allah ne kadar çok amel yaptım elhamdülillah her gece namaza kalktım şu kadar hoş tuttum değil. Önemli olan allah Teala onun aması kabul etmesi. Ama bugün için kendimize baktığımız an iki türlü ziyan var. Bir kere ne var arkadaşlar Allah'ın onu kabul edip etmemesinden duyduğumuz bir kaygı yok, güven yok. Böyle bir rahattayız. İki Dağlar kadar öyle neyimiz yok? Amelimiz, Amelimiz yok. Yatıyoruz. Hazret. Bu neden kaynaklanıyor? Gafletten kaynaklanıyor arkadaşlar. Gafletten. Mahrum olduğumuzdan kaynaklanıyor. Hadisin devamı çok ilginç. Buraya değineceğim. Diyor ki, Kale sevdan ya Resulallah. Sahabeden sevdan diyor ki, Ey Allah'ın Resulü. Tamam. Sıfhum lene cellihim lene. Onları bize vasfet. Onları bize parlat. Cilala yani açıkla. Bize... Yani öyle anlat ki, bahset ki onlar gibi olmuyorum ey Allah'ımız. Kim onlar? Şu korkuyorsun. Hatta bazı nimayetlerde diyor ki, onlar diyor Müslüman değil mi ey Allah'a yani nasıl? Yok diyor, onlar Müslüman. Diyor ki, Cellihim lena ellâ nekûne minhum ve nahnu lânâlem. Bilmediğimiz, yani bilmeyerek onlar gibi olmuyoruz takım. Hemen yani sahabelerine ne var arkadaşlar? Korku var. var. Allah'ın dinini olanı var. Hıf bağlı. var, bağlılık var. Onlar gibi olmaktan korkuyoruz. İşte bizde de bu korku olması lazım. Direkt. Ale sattız. Ama inhem ikhwanukum. Onlar sizin kardeşleriniz, Müslümanlar, kardeşlerimiz. Ve min gildatikum. Sizin derinizden, sizin soyunuzdan, sizlerden yani. Yabancı değiller, el değiller, Müslüman insanlar. Ve ya'huzun min el-leyli kama ta'huzun. Sizin gece ibadet ettiğiniz gibi onlar da ibadet ediyor. Bak gece namazları da var arkadaşlar. Gece namazları. 5 vakit evde kılınan namaz değil. He, camide demiyorum. Gece namazı var adamlarda. Dağlar kadar, atarak o kadar dağlar kadar, yapmak kolay değil. Walla kimnehum akwamun? Şimdi söyleyeceğim mesela niçin onların dağlar kadar amelleri yerle bir ediliyor? Walla <gülüyor> kimnehum akwamun? Iza khalu bi mharimillahi intehkuha. Onlar Allah'ın haramlarıyla yalnız başına kaldıkları zaman, Allah'ın haram kıldığı şeylerle baş başa tek başına kaldıkları zaman. Onlar ne yaparlar arkadaşlar? O haramları çiğnerler, işlerler. Yani onların baş başa kaldıklarında, kendileriyle yalnız kaldıklarında karşısında haram var. Onu işlemesi ne değil arkadaşlar? Ne yapıyor? Ahiret gününde dağlar kadar getirdikleri, dağlar kadar olan hasenatını yerle bir ediyor. Bizler için arkadaşlar korkutucu bir durum aslında bu durum. Her şey. Yani bugün biz evimizin kapısını kapadığımız zaman, içeri girdiğimiz zaman çok rahat hareket ediyorsak Herhalde bunu söylüyoruz belki bu mizah konusu böyle oldu ama diyoruz ya işte kurtlar vardı Yani korkmadan işte ailemizle, hanımımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla oturup tamam mı? Onu böyle ağzımızı açarak seyrediyorsak ama evin dışında hep şeklimizle, tipimizle, dış görünüşümüzle aslında izin taymiyyesi olarak geziyorsak ve insanlardan öyle saygı, öyle ölmez görüyorsak bilmeliyiz ki bu arkadaşlar tehlikelidir. Bu kıyamet günü dağlar kadar olmasa da ufacık o yani tepe diyelim biz ona. Tepe kadar amelleri bile boşa çıkaracak bir şeydir. Ondan dolayı gizli de ve açıkta tamam mı? Tek başımıza kaldığımızda ve insanlarla beraber olduğumuzda allah Teala'nın haramları konusunda çok sert olmamız lazım. Aleyhisselatü Vesselam'ın gibi. Aleyhisselatü vesselam biliyorsunuz, Haramlar konusunda neydi? Çok sert. Çok sert. Ama ona hizmet eden Sadece diyor ki ağzından bir şey bile yani olumsuz bir şey duymadım Azarlama duymadım diyor. 15 sene, 10 sene. Ama haramlar konusu geldiği zaman sen, biz de öyle olacağız arkadaşlar. Yani bu örnekler niye veriliyor? Hepimize, hepimize örnek olsun, hepimize dert olsun diye. İşte Allah Teala'nın rahmeti gazabını geçmiştir. Allah rahmetini ister önce, kullarına gazap etmeden önce ama eğer kul baş başa kaldığı zaman, tek başına kaldığı zaman Allah'ın haramlarını çiğniyorsa korkmuyorsa bilsin ki Gazabı, allah Teala'nın öfkelenmesi o kişiyi ne yapacaktır? Saracaktır. Diyor ki, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَسْهِ الرَّحْمَةً En'am suresi, Rabbiniz kendi nefsine ne yaptı? Yazdı, yani. rahmet yazdı. Yani rahmete ne yaptı? Vazip kıldı. Allah-u Teala'nın üzerine kulları hiçbir zaman hiçbir şeyi vacip zorunlu, mecbur kılamaz. Ancak allah Teala minnet olarak, lütuf olarak, ikram olarak temsilciler alabilir. Bazı şeyleri Vacip edebilir. Mesela ne gibi? kitab Tevhid dersinde aldınız bunu arkadaşlar. Tevhidi gerçekleştiren insanı cennete sokmasını kendi üzerine bir sorumluluk, vacip kılması gibi. Kim tevhidi gerçekleştirirse, şirk koşmazsa, aracı çıkarırsa, ibadetini yalnız ona yaparsa, Allah buna karşılık kendi üzerine okul için bir vacip, bir sorumluluk yüklüyor. O da ne arkadaşlar? Kulu cennete sokmaktır. Bunu allah Teala'nın üzerine sorumluluk yapan, vacip yapan kim? Kul mu? Hayır. Kendisi. Diyor ki Allah-u Teala nedir arkadaşlar? İsimlerinden bir tanesi. Gafur. Nedir gafur? Günahları affeden. Günahları bağışlayan. Errahim. Dediğimiz gibi üç görüş var demiştik. Rahmet tifatını içeriyor. Allah-u Hayr-u Hâfızan ve-Hu Erham-u Allah çok iyi koruyucudur. Çok iyi Hafızdır. Allah'ın isimlerinden bir من مثالين برا، أشخاص. حافظ. نابار أكش. الله تعالى. يحفظ. يحفظ. تلام مو. يسجل. ملائكة يسجل. كل شيء معناه استفاد من vardır bunun. Hem kulunu korur. Hem de kullarının yaptıkları her şeyi korur. Saklar, gizler. Kulların melekler tarafından onlar ne olur? Kaydedilir. كلهم يحفظ. كلهم يحفظ. كلهم يحفظ. كلهم يحفظ. كلهم يحفظ. كلهم يحفظ. Allah'a koru yani Allah'ın dinini koru ki Allah seni ne yapsın ya fazl ki Allah seni korusun Allah hafızdır Ve diyor ki Erhamur Rahimin rahmet edenlerin merhamet sahibi olan herkesten daha merhamet sahibidir bununla ilgili biliyorsunuz Peygamber Efendimizden bir örnek veriyor. ne buyuruyor bir kadın görüyor bir kadın almış esir çocuklarını düşman çocuklarını emziriyor kadın düşmanın çocuğunu almış emziriyor işte diyor Allah Teala Bu kadının o çocuklara olan rahmetinden merhametinin daha merhametlidir. Bakın ortada bir ne var? Kadın merhameti var. Biliyorsunuz kadınlar erkeklere göre daha merhametli. İki, yani anne merhametini düşünün. Çünkü bu olayda annesi bile değil kadın. şey, o çocukları düşmanı çözün. Çocuk. Anne merhametini düşünün. Abisim bunlardan Allahü Teala, bunu gözünüzün önüne getirin. Kullarına karşı merhameti, rahmeti bir annenin çocuğunu olan rahmetinden daha büyük. Nasıl arkadaşa düşünebiliyorsun. Mesela sokağa çıkıyorsun. Annem diyor ki kaç yaşına gelsen bile. istersen 50 yaşına gel. Oğlum işte hava soğuk. Üstünü iyi kapat. Dikkat et kendine. allah falan ona vermiş oldu ne arkadaşlar o? Rahmet. Duygusu. İşte Allah-u bu sıfatı o kadında görmüş olduğun sıfattan kat kat büyük. Ama dedik ya kulun kulun kulun korku ve ümit tarafı kuşun iç kanadı gibi olacak. Ne allah Teala'nın rahmet edenlerin en merhametli olduğunu bilip de gerçeklik gösterip haramlar işleyecek. Ne de allah Teala'nın gazap eden, dağlar kadar amelleri boşa çıkaran olduğunu görüp de her şeyden ümit getirecek. İkisinde ne yapacağız arkadaşlar? Kuşun iç kanadı gibi teraviye koyacağız. Kendimize buna göre çekil düzen vereceğiz. Sonra allah Teala'nın rıza yani razı olma sıfatına geçiyor Şeyhülislam'ın teymiye. Dikkat ederseniz Geçen ders bu derste Allah-u Teala'nın sevme sıfatı, dileme, sevme sıfatı, rıza gösterme, razı olma sıfatı, şimdi gelecek öfkelenme sıfatı. Bunlar allah Teala'nın hangi sıfatları dolu? Zati mi yoksa fiili mi? <gülüyor> fiili. Çünkü allah Teala bunları ne yapıyor? Yeri geldiğinde yapıyor. Mesela allah Teala diyor ki, allah diyor, Allah Teala diyor, Adın altında sana biat edenlerden ne oldu? Rıza oldu. Yani önce biat gerçekleşti. Peygambere biat oldu ki o biattan sonra Allah Tala ne yaptı? Rıza oldu. Demek ki Allah Taala'nın fiili sıfatları okullardan bir şey gerçekleşince bir şey hasıl olunca Allah Taala bir o fiilini uyguluyor, o fiilini gerçekleştiriyor. Ama fiili sıfatı açıklarken böyle derken diyoruz ki bu fiili sıfatla Allah Taala ezelden asıl itibariyle aslında Allah Taala'nın rıza sıfatı diye bir sıfatı Var. Onla mutlaksız. O sıfatlar nitelenmiş. Ona sahip. Ama bu rıza sıfatının tecelli etmesi, bu rıza sıfatının gerçekleşmesi ne arkadaşlar? Durumuna göre, kulun yaptığı eyleme göre zaman olarak değişebilir. Diyor ki, رضي الله عنهم و Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. Giten derste buna işaret etmiştik. Önce Allah razı olacak ki kul ondan razı olsun. Önce Allah kula tövbe edecek ki kul kul tövbe etsin. Önce Allah sevecek ki kul Allah'ı sevsin. Yoksa sen istediğin kadar sevdiğini iddia et. Severs ne diyor? Senin sevmen önemli değil. Önemli olan senin ne yapılman? Sevilmen. Yani önemli olan Allah seni seviyor mu sevmiyor mu? Buna bakmak gerek. Sen istediğin kadar sevdiğini iddia et. Sevdiğini söyle. Diyor ki Hemen yak tutulmuş minen kim bir minin, kim bir Müslümanı mutaam olarak kastederek, kasıtlı olarak öldürüse, ceza uhu cehennemu onun cezası karşılığı neyin? Cehennem. haliden tihha nasıl? Ebedi olarak ateşleniriyor. Tabu ebedilik Kuran Kerim'de arkadaşlar, khalif kelimesi ebedilik, sonsuzluk olarak da kullanılıyor, uzun süre olarak da kullanılıyor. Buradaki kullanım, buradaki geldiği an hangisi? Uzun süre. Uzun süre. Yoksa? Bir kişi, bir Müslüman'ın mümini öldürdüğü zaman ebediyen cehennemde kalacak değil. Çünkü biz nereden biliyoruz bunu? Ebediyen bir insanın cehennemde kalmasını gerektiren tek bir günah var. O da ne bir arkadaşlar? Şir. Şirk. İnna Allah ala yağfiru en yuşrake bihi ve yağfiru madu nezâli kelimen yaşar. Allah kendini şirk koşmayı affetmez. Bunun dışındaki nevi? Evet. Affeder. İnsan öldürmek de. Müslüman öldürmek de. Bunun dışında mıdır? Şir. Dışında da. O zaman insan öldüren, yani Müslüman öldüren, mümin öldüren Kimse cehennemde uzun süre kalacak. Ama ebedi değil. değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i alıp adam, adam okuyor. Cahil, ilmi yok, altyapısı yok. Harici adam, harici de, de burada sapıtıyor mesela. Diyor ki, bak diyor. Tabii. Allah sana buyuruyor ki, kim bir mümine kasıpsı olarak öldürürse, ebedi olarak cehennemde kalacak. Ebedi diyor. Sen kalkıp nasıl diyorsun ki diyor ebedi olmak? Çünkü diğer ayeti bilmiyor. Diğer ayette ne diyor Allah sana? Şirk hariç, ve Kur'an-ı Kerim'in kullanıma halit kelimesi yani ebedi kelimesi uzun süre olarak da kullanılır ebedi olarak da kullanılır tabi sadece mümin öldürmenin cezası bu kadar ağır değil bunun dışında zimmi anlaşmalı kafiri öldürmek de çok ağır çok yani büyük günaha alan gelip anlatıyor işte diyor e, Türkiye'de İstanbul'da konsoloslu patlatlar sinagogu patlatlar elhamdülillah arkadaşlar kardeşler e, cihaz bayrağına Kesinlikle bu insanlar, bunu yapan insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haklarında söylediği şu insanlardır. Onlar cehennemin köpekleri olan, Abi. gördüğünüz yerde öldürün dediği harici insanlar arkadaşlar bu insanlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim bir zilniyi yani Müslüman olmayı kabul etmeyip vergi ödeyip Müslümanlarla beraber yaşamayı kabul eden adamı, kafiri öldürürse cehennemin kokusunu kokuyamayız diyor O adam düşünün ne kadar ağır bir iş yapıyor. O zannediyor ki bir fazla, iyi bir şey yaptı. Bir sürü Müslüman da ne yapıyor? böyle e, Suç altına e, sokuyor. O, o, onları demiyorum. Heh, bir sürü Müslüman onların önünden töhmet altında suçlu olarak gözüküyor. İşte Allah-u Teala ayetin devamında diyor ki kim bir mümin öldürürse bilerek onun cezası ebedi cehennemdir. Ve gadib Allahu aleyhi Allah ona ne yapar? Gazap eder. O zaman Allah'ın sıfatlarından bir tanesi ne arkadaşlar? Gazap. Nasıl bir sıfat arkadaşlar bu? <gülüyor> Fiili, ihtiyari. Yani bu sıfatlar hopsa, sevmek de, İhtiyar ihtiyar neden arkadaşlar? İhtiyari. Niye ihtiyar diyoruz? Dilediği zaman yapar, istediği zaman yapar. Fiili, ihtiyari. Gazap bir kişi Allah Teala'nın öldürülmesini yasakladığımız mümini öldürmeden önce Allah Teala ona gazap ediyor muydu? Hayır, hayır. Etmiyordu. Ne zaman öldürdü? Allah ona ne yaptı? Gazap etti. Ama eş ve Maturidiler bu sıfatı nasıl arkadaşlar? İnce Ne diyorlar? Gazap etmek ne demek diyorlar? Öyle. Kanın kaynaması, İnsan çünkü yüz sinirlendiğinde ne olur? Ateşi evet. basar, değil mi? Böyle. Yani kan başıma kan basımı başıma sıçrar değil mi? Evet. İşte diyor ki yani Allah şimdi haşa haşa biz nasıl diyebiliriz Allah diyor. Gadab eder. Subhanallah bunu Allah söylemiş kitabında. Sıfat olarak söylemiş. Peki diyorsun ey maturici Allah gadab eden demiyorsun. Ne ne? Yani Bu sıfatı nasıl anlıyorsun? Ne diyor arkadaşlar? Nereye döndürüyor bu sıfatı? İrade ama nasıl irade? İntikam. irade yani intikam alma. Allah ondan intikam alma. Ayrıca intikam alma da kullar için değiliz. Zahir ettir yani kimci, intikamcı. Biz de ne yapıyoruz? Gadab sıfatını, Allah-u Teala'nın sıfatını tahrif etmeden, ta'tif, inkar etmeden, tekkif etmeden, nasıl olduğunu bilmiyoruz. İşte Allah işte insan gibi kızar, öfkelenir, kızdığı zaman kanı sıçrar demiyoruz böyle bir şey. Yok. Haşa, tekkif bu keyfiyete girer. Bunu bilmiyoruz. E bunu teşbih etmiyoruz, temsil etmiyoruz, benzetmiyoruz. Ama Allah-u Teala ne yapar? eder. ve laanehu dönmeyelim dersi ve laanehu dersin sonunda Allah ona lanet eder Allah ona lanet eder Allah ona lanet etmesi ne demek? rahmetinden özür diler Allah sözüyle der ki kullarına bunu ne yapın? meleklerine der ki bunu rahmetinden uzak tutun lanet demek rahmetten uzaklaştırmak demek ebedi olarak kasiri hakkında Allah sana bir kasire lanet etmesi demek onu ebedi olarak sonsuza dek rahmetinden uzak tutması demek. Yani lanet etmek onun için bir Müslüman'a Bir Müslüman hakkında lanet etsin, yapacağı işe de lanet olsun sana da lanet olsun demek çahil değil. değil. Bu ne demek? Allah seni ne yapsın? Rahmetinden merhamet uzak tutsun. Ama şimdi insanlar bu kullandığı kelimenin manasını bilmiyor. Soruyorsun, lanet ne demek? Ya işte filan. Ondan dolayı bir mümine, bir Müslümana e, lanet etmek caiz değil. Hatta alemler istilaf etmişler. Kafire, aynı kafire. Yanında var John Han, işte ulan John Allah sana lanet etsin demek caiz mi değil mi diye. Çünkü bazı caiz değil yerinden diyorlar ki çünkü sen ona rahmetten uzak Allah seni rahmetinden ebedi olarak uzak tutsun diyorsun. Sen bilmiyorsun Allah belki birkaç sen sonra ne yapacak? Hidayet edecek diyor. Seymi'nin de bu görüşte olanlardan. Aynı kafire bile diyor ne olmaz? Lanet. Olmaz. Ama bazı diyor ki aynı kafire lanet olur. Bazı maktlarda Hadislerde lanet gelmiş mesela. Kim diyor böyle yaparsa ona lanet olsun. Tamam mı? İşte bu Müslümanlardan da mesela kaşını alan kadınlara bu manada lanet var. İşte buna benzer lanetler var. Ee, mümin hakkında bunları nasıl anlayacağız? Ebedi bir lanet değil. O işi yaparken allah falan o yasakladığı eyleme, o yasakladığı fiile düştüğü zaman Allah onu ne yapar? Geçici bir süre rahmetinden uzak Ebedi bir rahmetten uzak yok. Bu zaman Allah-u Teala ne yapar? Lanet de eder. Sonra diğer halde geliyoruz. Zalike bi ennehum itteba'u ma eshatallah. Onlar, Allah bir kalimden bahsediyor, kalimlerden, insanlardan bahsediyor. Itteba'u, uymuşlardır. Neye uydular? Ma eshatallahe. Allah'ı sakıt. Bu da Allah'ın başka bir sıfatı arkadaşlar. Bunu böyle Avatça olarak denerleyin. Sakıt. Sakıt şiddetli öfke şiddetli gazap demek. Yani gazabın daha şiddetlisi. Ve yani Allah Teala'nın gazap sıfatı da var. O gazabın üstündeki daha şiddetli olanı da var. Bunların hepsi arkadaşlar haram diyor ki mana itibariyle birbirine yakın gözükseler bile diyor ki birçok Arapçada hiçbir kelime diğerinin taşıdığı manayı ne yapmaz, tam anlamıyla taşımaz. Kesinlikle bir farkı var. Allah Teala'nın sıfatları ile ilgili olarak da bunlar mana itibariyle farklı şeyler ifade ederler. Sen azap, gazap etmesi, gazaba etmesi, sakat ise daha şiddetli. Yani Allah hakkında, kendisi hakkında Allah Teala bunu da ispat ediyor. Diyor ki: "Velike bi annhum işte onlar ittiba uydular ma'as khatallah'a Allah'ın şiddetli bir şekilde gazap ettirecek şeylere uydular. Ve karihu ridvane. Allah'ın rızvanını razı olacak şeyi ne yaptılar? Şerif gördüler, kötü gördüler o insanlar. Kafirler. Sonra diyor ki Allah para diğer ayette zuhru sözünde Esef Allah hakkında başka bir tip Esef. Esef Arapça iki manaya gelir. Bir üzülme üzülme manasına gelir. Mesela Arapça'da güncel dilde işte adama bir şey yaparsın bardağı düşürsün kırarsın. Dersin ki asif. Yani üzüldüm pardon. Tamam. Bir de ne var? Şiddet manası gazap şiddetle öskelenme şiddetle gazap. Allah hakkında bu esef hangisi arkadaşlar? İkinci olanı. Şiddetle gazap etmesi. Diyor ki: "Selemma asefuna Allah diyor, onlar bizi şiddetle öskelendirdiklerinde ne yaptık? Biz intikamna minhum onlardan intikam aldık." Demek ki Allah Teala'nın gazabı var. Sakit. Şiddetli gazabı var. Esef. yine şiddetli gazap var. Bunların hepsi arkadaşlar İftiyarı fiili sıfatladı. Kullardan onu gerektirecek bir şey yapıldığında Allah ﷻ ne yapıyor arkadaşlar hemen sakte diyor, esef ediyor ve kadar ediyor. Walla ki diğer belirtiyor ki Walla kim Allahum Allah'ın başka bir sıfatı kerahiye, Kerahiyye hoşlanmaması. hoşlanmaması. Allah Teala'nın bunu sevmemesi, hoş görmemesi, kerih görme. Diyor ki Allah Teala, Allah onların kerih örmeğini, inbiasum çıkışlarını, yani cihada çıkıştan o münafıkların kerih ötmedi, tasattatum. Ne yaptı onları? Alı koydu. Yani nasip etmedi cihada çıkmalarını, oturttu onları. Demek ki Allah Teala'nın bir sıfatı var arkadaşlar. <gülüyor> Kerahiyye, kerih görme sıfatı. Tabi bu buradaki kaide, kuralı ne dediğimiz gibi arkadaşlar. Bu tür Özellikle mana verilmesi zor olan bazı sıfatlar var. Mesela gazap etmek ne demek? Öfkelenmek ne demek arkadaşlar? Öfkelenmenin tarifini sosyal söyleyene o çıkabilir mi? Yok yani şöyle yok. Damar yani kanın başa tutulması, damarların sinirlerin gerilmesi bu öfkenin tarifi değil. Bu öfkeden doğan sonuç. Hep yani öfkenin tarifini yapamazsınız. Öyle bir tarif yok. Sevgi, sevmek, razı olmak bunların altında ne yoktur? Bir tam tarih Bunları insan sıfraten doğuştan ne alır? Bilir, bilir. Fıstasında alır bunları anlamak. Onun için bu, bu gibi sıfatları ispat etmede bir benzer, benzetmeye gidilmesi nedir? İmkansız. Çünkü öfkelenmek diyorsun işte sinirlerin gerilmesi ve Bunlar sonuç o öfkenin sonucu. insanda çıkan bir sonucu. Sen Rabbini görmedin ki Rabbini tanımıyorsun ki insanda olan bu şeyle onda onda olan bu sıfatı aynı zannedip teşbiye kaçıyorsun. Senin burada yapman gereken ne arkadaşlar? teslimiyet, galiba iman edeceksin. Görmediğin bir şey, bilmediğin bir şey. Sadece Allah'ın sana bildirdikleri var, peygamberin sana bildirdikleri var. O halde sana bu bildirilenlere iman edeceksin. Bunları bilirsen, inanırsan hayatında şu değişiklik olacak, Rabbini tanıyacaksın. Rabbini öyle Şimdi Rabbini tanımıyor insanlar. Cehmi olan bir adam Rabbine nasıl tanır ki? Yani ahiret için demiyorum, dünya için diyorum. Sadece mevcut diyor, var. Ee. Ama sen Rabbini tanıdırsan arkadaşlar arşımın üzerine istiva etmiş, şiddetli öfkeye sahip, terahiye, hoşlanmamaya sahip, senin yolda yürüyüşün dahi sürekli kontrol aldığında hissedersin kendini. Kamera var seni izliyor gibi hissedersin kendini, sağa kaldıramazsın kafanı sola kaldıramazsın yani bakamazsın hiçbir şeye. Bu Rabbini tanıdığın sıfat, isimlerini sıfatla tanıyıp aklına getirdiğin sürece ne elin ne gözün ne ayağın hiçbir şeyin harama gitmek ne yapmaz? temez. Ama Rabbini tanımazsan, Rabbinin isim sıfatları bilmezsen, her şeyi yaparsın. Yani. Gönlün de rahat olur. Diyor ki, son ayetimize geldik bu ayet alıp bitireceğiz. Bugün ızdırağı bayağı. Şimdi... <güler> diyor ki, çok iyi ya. Bu iyi şey değil miydik ya? Neden öyle? Tam. Diyor ki, son ayet. Kebr'a maqtan indallay antakulu ma la talemun. Allah katında diyor. Yapmadığınız şeylere söylemeniz. yapmadığınız şeyleri Allah katında söylemeniz çok büyük bir öfkeyle karşılanır Allah onu öfkelenir bu da öfkedir arkadaşlar, şiddet, gadaptır bu ayette dikkat ederseniz ne var? insanın söylemediği şeyi ya amel etmediği şeyi söylemesi Allah tarafından hoşlanılmadığı Allah'ın ona gadap ettiği var Ama bu ayet bazı kişiler tarafından şöyle yanlış samı biliyor. Yani o zaman ben törenliklerimi yapmıyorsam yapmadığım şeyleri söylüyorsam doğru olan şeyler tebliğ olarak, davet olarak işte gidip namazda kalktım diyorum ama kendim gece kalkmıyorum. O zaman ben kalkmıyorsam bunu da söylemeyi bırakayım. Manası yok bu ayetin Bu ayette söylediğin şeyi yapmaya teşvik var. Yani bu ayette söylediğin şeyi yap sen de yap. Teşvik var. Ama sen yapmıyorsan da o zaman bunu söyleme demek yok. Biz mümin olarak e, bildiğimiz doğruları ne yapacağız? Tebliğ edeceğiz. Tebliğ edeceğiz, davet edeceğiz. Ama tabii tebliğ ve davetin de şartları, metotları var. Önce ilim sahibi olacağız, basiret sahibi olacağız. Menhet üzere olacağız. Bunları bilir Yoksa yani biliyoruz. Orada okuduk, taklim yaptıranları şuradan okuduk, duyduk diyerek değil. Burada kalıyoruz arkadaşlar. allah Teala'nın bugün rahmet sıfatını aldık. Rıza sıfatını aldık. Sakat sıfatı, gadat sıfatı, esed sıfatı ve kerahiye sıfatını aldık. Önümüzdeki derslerde allah Teala'nın yine bu sıfatlarıyla ilgili yeni şeyler öğrenmeye devam edeceğiz. Ders uzadı biliyorum ama yine sizden çok kısa bir süre istiyorum. O da bu akşamdan itibaren yahut Yarın akşamdan itibaren <gülüyor> yeryüzünün 360 günün en hayırlı günleri olan o 10 güne girmiş bulunuyoruz veya gireceğiz. Ama büyük bir ihtimal bu akşamdan itibaren girdik, akşam namazından itibaren. Yani şu anda kilometre başladı. Allah. Yani bu günler allah Teala'nın yeryüzündeki en hayırlı günleri. Denenin en hayırlı günleri. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselamın İçinde amel işlenen günler arasında bu günlerde yapılan amellerden daha hayırlı bir gün yoktur dediği bir gün. Yani düşünün içinde amel işlenen, Salih ameller yapılan günlerden bu günler dışında daha hayırlı bir gün yoktur. Sahabeler soruyorlar. Allah yolunda cihat, cihat da mı ey Allah'ın Resulü? Allah yolunda cihat da diyerek cevap verip ancak biri hariç dediği günler. O da kim? Malıyla ve bineğiyle ve canıyla Cihada çıkıp geri dönmeyen adam hariç başka günlerde yapılan cihat da bu günlerde yani şu andan itibaren başlayan günlerde yapılan amellerden daha hayırlı değildir diyorum. Bununla ilgili hadisler birçok hadisler var. Hatta yine başka bir hadisde Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki Allah katında daha kıymetli ve Allah'a daha sevimli günler yoktur bu on günden başka. diye gamma. O halde Allah'a bolca tekbirü fihih inne o günlerde bolca yapın et tehlil yani la ilahe illallah tey. ve tahmid elhamdullah ve ve tekbir Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah wallahu ekber Allahu ekber ve lillahi Bunları bol bol diyeceğiz arkadaşlar. Örnek olarak Buhari rivayet ediyor. Abdullah İbni Ömer ve Ebu Hureyla sokaklarda gezerdi. Yüksek testle tekbir getiriyorlardı. Onların tekbirini duyan sokaktaki insanlar da tekbir getirirdi diyor. Yine Buhari diyor ki Abdullah İbni Ömer Mina'da çadırında tekbir getirir. Onun tekbirini duyan cami cemaati tekbir getirir. Sokaktaki insanlar tekbir getirir. Mina tekbirlerle çınlardı diyor. Bugünlerde. O zaman bizler de bugünlerde ne yapacağız arkadaşlar? Bol bol salih amel. Yapılacak En hayırlı talih başka, bu zikirlerden başkasını başka bir tanesi de arkadaşlar? Oruç. Bugünlerde Arafa gününe kadar ne yapmak? Bu dokuz günü orusu geçirmek. Yani bu akşam inşallah herkes e, savuna kalkmaya çalışsın. Yarın oruçla başlasın. Önümüzdeki hafta Arafa günü de dahil olmak üzere orusu geçirsin. Mesela libret et, libret ise, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bazı onları diyor ki, Peygamber Aleyhisselam Vesselam bu on günü yani dokuz günü Aşure gününü ve her aydan üç gün oruç tutardı diyor. Hanımları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ki arafe orucu biz geçen bir derste aldık. Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeler hı hı. soruyorlar. E, diyorlar ki arafe orucu nedir? Peygamberimiz ne diyor? Geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarını ne yapar? Kessaret eder. O kadar faziletli bir gün. Tamam. O yüzden bizler de bu dokuz gününü alacağız. Elimizden geldiği kadar. Boş tutmaya 9 Dokuz 6, 6 altı 3, 3 üç tutamayan en azından Arap'e gülü. Tamam mı arkadaşlar? Diğer hayırlı ve salih bir amel, gece namazına kalkmak bugünlerine. Gece namazlarına kalkmak, göz cese dökebilmek. Yani bizler düşünebiliyor musunuz? Gece namazına kalkıp ağlayamıyoruz. Günahlarımızın içine göz dökemiyoruz. Tövbe edemiyoruz. Neden? Kalbimiz ne olmuş arkadaşlar? Taş olmuş. Ama inşallah yeniden. Kendimize gelip ne yapabiliriz? Rabbimize yönelebiliriz. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Bugünlerde sadaka verebiliriz. Tamam mı? Aydatlarını vermeyenler tabibeye aydatını verebilir. Yani bunu da akla gelirsin aydatı verirken. Yani en azından ben verirken getiriyorum elhamdülillah. Bugünler faziletli günler çünkü. Sokakta gördüğünüz bana tutun, yedirin, bir şeyler yapın. Çünkü bugünlerde yapılan amelden daha faziletli amel yok. Bunu bilin yani. Bunu haber veren ben değilim. Hengamet ala istadı sırada. Yapmamız diyecekken başka bir amel Kurban Bayramı günü ve diğer bayramın üç 4 gününe kadar akşam namazından kadar ne yapmak arkadaşlar? Kurban kesmek. Bayram namazından sonra Kurban keserek gücün kendisinde buluyorsa ve Kurban kesme şu andan itibaren niye diyorsa ettiyse şu andan itibaren elini üç şeyden çekmesi gerek. Nedir arkadaşlar onlar? Bir, tüyünü almayacak. Saçını, tüyünü, koltuk altı, etek tıraşını yapmayacak. iki tırnağına dokunmayacak. Üç, delisini koparmayacak. Yani delisinde bazı insanlar vardır, oynar böyle. Sürekli yer, bacağını koparır, şaşırır. Ben yapıyorum ha <gülüyor> <gülüyor> <Ben yapıyorum bunu. gülüyor> Bu on gün içinde kurbanını kesene kadar, Peygamber Aleyhisselatı diyor ki, bu on gün gelir girerse,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 Sakal olmuyoruz. Saç taraf koyuyoruz. Bayramaya koltuk Koltuğu kaptılaşı oluruz ki bayrama kadar en azından bir rahat gidebilesin. Ama şimdi siz burada öğrenmiş oldunuz. Sanki bu hadisi Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzından direkt. İşte ey Osman Ey Erol işte Ey Mustafa Saçın saçına ve tırnağına dokunma dercesine bu hadisi duymuş olarak kabul edin. Yerama girdik gibi hocam. Heh, evet, Bu hadis İmam-ı Müslim'in رواهته rivayet ettiği bir hadis İmam-ı يقولي diğer bir من زفرنا، لا مثلاً تنقطع قسمة، يقولي، أو تارك يجارة، أو بذري كثرة يجارة، طبعاً قلش ميشه ميشه، بذري يجارة، أو تارك يجارة، ماذا yaparsa أو من هذا الاتجاه، أو من هذا الاتجاه، أو من هذا الاتجاه، أو من هذا الاتجاه، أو من هذا الاتجاه، sana kurbanın ikinci günü geleceğim birinci günü bunu أو من Yani inanın belki bu gibi şey, şeyler küçük gibi gözükebilir. Ancak Rabbimiz'in rızası bu gibi şeylerde. Çok büyük şeylerde aramayın. Rabbimiz'in rızasını. Yani Allah bunu bize emrediyse, Peygamberimiz bize bunu söylediyse bilin ki Rabbimiz bundan ne olacak? Evet. Razı olacak. Rabbimiz bunu sevecek. E bilin ki biz bunu yapmazsak Rabbimiz ne yapacak arkadaşlar? Sakın eskenecek. Zadab edecek. Sevmeyecek bunu. Razı olmayacak. İşte yani melekler katında düşünün. Allah para diyor ya Ey Cebrail, ben kulumu sevdim, sen de sev. Sesleniyor Allah dağına. Cebrail de sesleniyor meleklere. Ben işte bunu sevdim, siz de sevim. Ta bu yeryüzüne kadar iniyor. Sana çünkü, ki, ey Cebrail, ben Ali, aramızda Ali yok değil mi? Ali işte veya işte Veli, Veysel veya işte kimse. Sevmedim, sen de sevme, buğz et. Ondan sonra Cebrail ki, ben bunu sevmedim, siz de buğz. Yeryüzünden aşağı kadar ne olacak o buğz edecek. Yani bu gibi ameller de buna vesile olur. Onun için korkmak gerekiyor. Kısaca söyleyeceklerimiz bunlar. Önümüzdeki hafta e, derste kurbanla alakalı da bilgiler vereceğiz. Bugün sadece zihirci ayının ilk 10 gününe dair kısaca faziletler verilmeyi ki onun dışında da aslında bugünün faziletini anlatan başka şeyler var ama bugünlük inşallah yeter. Allah e, bizleri salih kullarından eylesin. جراح بالنظافه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طولت سيد في نشاط اقوم يا سيد قوموا